Yani bir Rising Batch'ten bahsetmişti Degan. görmüşsünüzdür onu. Biliyorsunuz Rising Batch, normal, batch normalde bir bearish. Ee, yani hani bir düşüş bekleniyor sonrasında. Tabii bu aşağı şey, e, bunun tersi bir durumu yok mu? Yani Rising Batch'i yukarı doğru kıramaz mı? Tabi kırabilir. Daha önceden Bull trendteyken bunu defalarda gördük. Her seferinde düşecek denen yerden o Rising Batch'i normalde aşağı kırması gerekirken yukarı doğru kırıp yukarı yukarı çıktı. Ee, şimdi bu Değiştirildiğinin bir devamı mı demek oluyor? Henüz daha bir karar verilmiş değil. Ee, 20 binlerden gelen bir tren çizgimiz var. Birazdan ben çarpıtıp atacağım, üzerinde sen göreceksin. 20 binlerden gelen bir tren çizgimiz var. Hatta şöyle kabaca e, çetkin bir şekilde atayım bir saniye onu. Ee, hem ondan göstermiş olalım. Rising 5'ten başladım. Hadi gel. Onu yazmışsın. Ee, oradan şeye doğru geleceğim. Orada bir ufak Rising 5'imiz vardı. Onu zaten aşağı doğru kırdım. Oraya zaten... bir zoom'in yapayım ben. Tamam. Ee, ben onunla, onun devamında şunu söyleyeyim. Ee, sen, sen tarafına geçmeden önce. Şimdi herkesin burada beklediği bir buluş trend olur ile alakalı bir universe Eden bahsediyordu. Nerede olduğunu zaten aşağı yukarı görüyorsun. Birçok örneğinde de görmüşsünüzdür. Şimdi burada bir inverse şu shoulder olması için bunun belli başlı kuralları var. Bunlardan bir tanesi bu sağ omuzu çıkarken yüksek volümle çıkması. Aşağıda benim attığım yerde göreceksiniz. Aslında bu volüm profiline inverse eden shoulder'ın genel bir şeyini söyleyeyim. Sol omuzun orada zaten yüksek bir volümle aşağıya düşmesi. Sonrasında yüksek volümle yukarı çıkması. En son artık omuz kısmında yüksek bir volümle tekrar yukarı doğru haptayarak çıkmış olması gerekiyor. Volüme baktığımız zaman şimdi indikatörlerle bir patternları beslemek gerekiyor. Volüme baktığımız zaman rising wedge volümüne daha uygun bir volümdür bu. Yani azalan bir volümü var. Yukarı doğru çıkıyor fiyat. Divergence bakıyoruz. Divergence geldi. Ufak zaman dilimlerinde daha sonra rising wedge'te aşağı doğru kırılmış oldu. Yani bunun devamında buluta ben baktığım zaman yine bir tekrar hafif aşağıları düşüp belki deneyebilir. Orada benim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 yani oradan bulutun üstüne çıkabilir ve buluşa dönebilir. Ee, dolayısıyla orası çok zayıf bir nokta. Oradan bul tekrar deneme fırsatı yakalayabilir. Ee, o yüzden o oradaki iki gün çok önemli. Onların da tarihleri 5 Mart ile 6 Mart'a denk geliyor. 5 Mart o turuncunun oldu, 6 Mart'ta kırmızı kırmızı çizgini oluyor. Benim charttaki yani dikey çizgiden bahsediyorum kırmızı çizgi. Benim söyleyeceklerim şimdilik aklıma gelenler bunlar. Ee, var varsatına göre. Gel. Tamam. Ya yani... tamam, unuttu çarta atayım bir de. Tamam. <gülüyor> Bulutlu çarptığı bu. Bu bulut ım, bahsettiği yer bu tam iksin ıı, yeşilden kırmızıya döndüğü yer. Evet oralar ıı, işte fiyat hareketlerinin ani bir tepkime yapabileceği yerler. Yani yukarı doğru kırıp geçebilir. Bu işte inverse doncholdara da çok uygun bir pozisyon da oradan kırıp geçmesi için ama dediğim gibi yani bunu başka şeylerle de desteklemek gerekiyor. Aa bakın işte burada bir Ters baş omuz var hemen bu işte hemen 300k oluyoruz gibi bir şey söz konusu olmuyor haliyle. O yukarıdaki şey ya da Degan'ın attığı chartta görebilirsiniz. Mesela fiyat 6000'lerdeyken olan volume bakıp o volume giderek azalmış. O volume normalde işte omuzun yukarı doğru şey yaparken özellikle yukarı doğru çıkması lazım. Ki and Shoulder formasyonuna uyusun. Şu an için öyle bir şey gözükmüyor. Ee, bu Degan'ın bahsettiği de ufak rising patch benim chart'ta e, son, gerçi sonradan kendisi de attı. Onun hedefi neresiydi Degan? Ee, rising wave'in mi? Evet. Ya aslında hedefi başka ama altında başka e, şeyler olduğu için, dirençler olduğu için oraları söyleyeyim. Hı hı. Ya bu orada bak bir tane şey var. Yeşil ve kırmızı çizgi var. Saatlik ha, falan ha. bakınca çok daha net gözüküyor da. Hı hı. Bakayım bir saniye. Aşağı yukarı bir... 10, 9, 5, 10 arası bir şey mi denk geliyor? Yani şu an... E, logaritmik de bakayım dedim ya? Ya muhtemelen ilk deneyecekler e, 10.500 civarları. Hı hı. Ya da biraz daha gecikirse 10.600 civarları. Hı hı. Eğer orayı kırarsa bir aşağıdakine gider. O da 10.100 gibi bir şeyler. Aynen.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 Ondan bir şey bekliyorum. Eğer yani piyasa düzgün bir şekilde giderse, Bitcoin normal bir altları öldürmeyecek fırsatı şey yaparsa, duruma gelirse. Ee, ya da işte divergence'larına bakıyoruz zaman, Ya da buluttan uzaklık durumlarına bakıyoruz. Örnek veriyorum status. Ee, bayağı güzel böyle bulutta uzaklaşmıştı ve e, şeye doğru. Onu da çarptım mesela atayım. Stratı anlattıktan sonra şu Telegram'dan birkaç soru sormuşlardı. Onları da cevap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 ne kadar birileri bir şey yaparsa yani ona sıra gelmiş olursa öyle söyleyeyim haliyle bu sefer e, o beklenen şeyi yapıyor örnek veriyorum 95 95.000 sata kadar çıkabilir dediğim şeyi yapıyor ama o dönemde şimdi örnek veriyorum bir iki güne bitcoin e ersak bir hareket yaparsa onu da yapmayacaktır e, yani burayla bile sınırlı kalıp biraz da aşağıya değinip sonra tekrar yukarı çıkabilir falan öyle şeyler olabilir zaten da böyle bahsetmiş olayım şeye dönebilir e, şu sana telegrama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 Büyük time frame'de oluşacak bir divergence falan aramak daha güzel oluyor her zaman için. Ya şu an için böyle bir durum yok. Sen de söylerken bir fikrim varsa ben diğer soruya bakayım. Ee, ben NXE'nin genel bir büyük chartını atmış olayım. Ee, aslında bu airdrop zamanı o kadar çık çıkmış olması bile fazla. Ee, yani şu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 bir de geçenlerde konuşmuştuk, ee, onun bir bolıncıları da sıkışmış durumdaydı. Ee, On da hafif aşağıya doğru harekete başlamış ama bir daha sıkçama da yapabilirim bilmiyorum. Yani daha şeyde grupta konuşulmuştu alt koyunlarla ilgili bir düşünceniz var mı diye daha önce de söyledik. Ee, öncelikle bir Bitcoin'in bir yönünü belirlemesi lazım çünkü yani bu sefer ne oluyor?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 Sizde var mı altcoin falan, Mandelbrot, Bitaflak? Eee ben de... Yani daha önce Ethereum, Ethereum Klasik vardı, onu çıkardım. Ee, ne aldım ben? Ha, Strat'ı geçen söylediğimde aldım. Baktım azıcık bir şey çıkmışken, Bitcoin'de o Rising veciz tamamlamışken çıktım. Herhangi bir şeyim yok. Bitcoin'in bu işte 10.000'den üzerindeki şeyde de yine bir ufak trade'im oldu. Ben o çıkışı yakalayıp taktım, toplamaktan ziyade. Güzel yine kar bırakıyor. beriş i̇şte kısmında bile aslında e, hani işte düşerken de aldığınızdan düşerken alabilecek kadar elinizden para çıkmış olursanız düşeri daha e, kolayca alabiliyorsunuz. Ben de en son de... terim evet, klasik vardı. Beraber sattık ya. Daha da Hı -hı. hiçbir şey almadım.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 Hani web sitelerine falan bakardım. işte ona bakardım, şuna bakardım. Haberlerine bakardım, buna bakardım ama... ...şu an sadece çarpları ile ilgileniyorum. Eminim daha, e, daha böyle bütün o sesleri, gürültüleri aslında çıkartıyorum. Twitter'a baktığım zaman... E, ...ya bugün hatta grupta da konuştuk onu da söyleyeyim. E, ya böyle bir şey satmak, bitcoin hakkında kötü konuşmak... ...bearish market ile ilgili konuşmak... ...öyle ocak dışısın gibi bir durum yaratıyor. E, ama...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 Sizlerin epey bildiği bir şey. Aynı şekilde onun da söylediği bir şey var. Herhangi bir coin'i her an satabilirim. Hiçbir şey bunu değil. Ee, Dolayısıyla yani ama Twitter'a baktığınız zaman bunların böyle e, şey hissediyorsunuz. Yani acaba Bitcoin'i satarsam hakikaten çok yanlış bir şey yapıyor olacağım. Bütün dünyaya bütün insanlara kötü bir şey yapıyor olacağım diye. Böyle bir şey işte, düşünmemek gerekiyor. Önemli olan çünkü bunu para kazanmaya çalışıyoruz. Dolar arttırmaya çalışıyoruz. Bitcoin'le birlikte dolar arttırıyoruz. Ee, Bitcoin'in de artmış olması çok daha güzel. Hepisini diğer altcoin'lerle birlikte bütün popüleriyonumuzu arttırıyor. Ee, böyle diyeyim biraz daha uzata uzata gidelim ama hep böyle eksik bıraktığım yerleri tamamlamak istiyorum. Okey. Devam ediyorum. <gülüyor> Margin Trading 101 hakkında bilgi istemişler. Ee, risk Management ve Leverage seviyeleri hakkında soru sormuşlar.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 Yol, yolda arttırıyor musun? Bu bitmexte hani sonradan bir arttırabiliyorsun ya. Yani tabi arttırabiliyorsun. Şöyle. 3 hmm. ile başlamıştım bu shortlamaya. Sonra 5 ile arttırmaya başladım. 5'e yakın sadı işte şeyim. Alt Altcoin'lere yakalanıp zarar edenlere tavsiyeniz ne olur? Bitcoin bazında sormuş. Dolar umrumda değil. O şekilde. Bir tavsiye yok herhalde. Geçeyim mi? Ben şu e, arada bir mutluyorum diyorum. Kendim de ses yapıyor. Bu mini uyarmış. E, o ses dışına bakıp duran beni. E, ben konuşmayacağım zaman en azından kapatıyorum. E, size ekse bir dışarıdan ses gelmesin. Dega'nın Konuşması ya da e, bitapleyin konuşmasının haricinde. E, tavsiye olarak... E, yani ...uzun süre bakıyorsanız... ...dediğim gibi... Şimdi ...bir kere yani hani... ...biraz açayım mı Degan? Böyle en azından o kısma bir şeyler ekleyeyim, bir şey yapayım. E, alt konularda mesela örnek Hangi alt konuyunlarda siz ama... ...dediğim gibi en azından böyle bir alt kısma gelmiş... Yani bu daha deneyim ki library library'nin çarptığındaki bahsettiğim eclimation kısmına gelmiş. O yeşil alana gelmiş. Coin'lerden alıyorsanız en azından dolar bazında çok e, şey bitcoin bazında daha fazla kaybetmezsiniz. Ee, ama yani bitcoin'in dolar bazında düşüşüne göre haliyle dolarınız uzalıyor. Bu paraya ihtiyacınız yoksa tabii ki uzun süreli yatırımcı olarak kalabilirsiniz. Buralardan alım yapabilirsiniz. Dolarınızı eğer e, önemsemiyorsanız ve uzun süreli ben bakıyorum ...benim işim bizim trade ile de değil... E, ...şeyle hep ne yani... Uzun süre düşünüyorum diyorsanız... ...bu da güzel bir yani... ...şey normal bir tercih... E, ...şey değil. Daha önceden de işte örneğini bir önceki konuşmada vermiştim. <gülüyor> Dollar Cost Average diye bir şey var. E, Onun da yazın hala bulmadım. Tekrar bu atmaya çalışırım. E, yani fiyat bağımsız bir... ...şey yatırım yapabilirsiniz. Bu tercih meselesi. En azından böyle coinlere yani hani... ...dikteki coinlere... Alım yaparsanız daha iyi olur. Örnek veriyorum bunun haricinde ne var? Burst de açayım şu an. Burst mesela yukarıda. Equination ee, kısmında baya yani ne kadar fark var? Bir 5-6 kat, kat fark var. Şimdi atıyorum Burst alırsınız, çıksa bile yukarı e, Karda, kara geçebilirse ama var. Bunun aşağıya düşme durumunda bu sefer Bitcoin sayınızı da kaybedeceksiniz. Yani bir nevi dolarınızı da kaybedeceksiniz. Ee, o yüzden hani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 İyi niyetlidir muhtemelen, hani incelemiştir, beğenmiş de projeyi, buna bir şey demiyorum. Ben nasıl çok baktım, hoşuma gitmedi. Yani siz de baktıysanız siz de söyleyin. Ben bakmadım abi. Yok bakmadım. ICO mu? I ya öyle bir şey herhalde bilmiyorum, sikke. <gülüyor> <sick good>, tamam. <gülüyor> Diğer soruya geçiyorum, Cingis bot vardı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 Şimdi onunla alakalı bir şeyler ekleyeyim. Ee, bu botlar... E, ...bir arkadaşlar şey değil... Işte yine bu daha deminki bahsettiğim... ...dipten alıp tepeden satma gibi bir, bir e, adam... ...yani o botların öyle beyni yok. Yani kastettiğim şey şu değil... E, ...ya ben bu botu çalıştıran... ...zengin bir e, adam olayım... E, ...6000'den aldırayım işte... ...12000'den sattırayım. Böyle bir botum yok. Bunların yapmaya çalıştığı ana şey zaten... ...6000'den alıyor, 6200'den satıyor. Buradan...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 silah o işlemlerden de milyon tane işlem yaparken o bot fee öderse kimse market maker olmak istemez. Hatta direkt e, diğer borsalarda göremiyorsunuz ama HitBTC'nin e, sayfasında e, sıkça sorulan sorularda şeyleri bulabiliyorsunuz. Market makerler için verilen özel e, fee oranı.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 ki yapıyor galiba şu an. Hı. Yani küçük futbollardan kastım bu yani hani daha İlk fazlasını bekliyorlardı. Poet. Efendim? Liqui balance demiş çıkmıştı Poet. Eee galiba. Yani başka geçmiş bir chart olan varsa ona da bakalım. Bu yani Poet belki liquidity chart'tır, chart'tır onlar da vardır da şu an erişemiyorum İşte Kucoin'de de varsa, Liquid'de de varsa çartlarınızı lazım. Yani Kucoin'e girip chartına bakmaktan bahsetmiyorum. TradingView'de onu benim bakabiliyor lazım. Ama şeye baktığım zaman da... Nerede bu? Binance'da mıydı? Binance'daki chartına baktığım zaman da... ...şey görebiliyorum... 329 mu demiştim daha demin? Oraya doğru gidiyor galiba. Oradan. Yani bir bulut falan da yok. Henüz o kadar bir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 Ondan başka da bir haber şu an yok. Ben açıkçası zaten yani bu kadar tepedeyken bir coin almak istemiyorum. Bitcoin açısından da baktığım zaman yani benim için şey değil. Hani bir alım noktasında hiç değil. Light Sadece yukarı çıkışında şaşırmıştım. yani bu kadar çıkmasını beklemiyordum. Bahsettiğim şart atayım eğer geçen hafta, geçen senin geçen 600 liraya varsa şöyle atayım.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 Dediğim gibi yani bu kadar normalde aşağısı olan bir coin için benim ya benim için bir şey yok şu an. Herhangi bir şey yok. EOS'la ilgili söyleyeyim benim çok yakın şeyimde Ethereum killer bilmem ne diye bakmıyorum. Ee, ilgileniyorum açıkçası güzel EOS gibi projeyle. Ee, Dolayısıyla piyasa normale döndüğü zaman almak isteyeceğim e, coinlerden bir tanesi. Zaten yazarız yine.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 Minor işte ya bir application yükleyeyim bana her gün şu kadar bitcoin gelecekmiş binler falan. Hani ter, terödit edin yani. Hani bazı bu tarz şeyler tereddüt edin. İşte hani bir, şu application diye demiyorum. Ama biliyorsunuz yani bu tarz şeyler hep böyle şeylerden çıkıyor. Yani bunu indireyim para kazanayım işte. Şunu açayım para kazanayım. Bir şey var. Ee, bu, var. Aynen bu Bitaflak'ı hatırlarsın. Neydi o? Nictra ismiydi bu altcoin'ci bir çocuk var evet, şimdi. Evet. Ee, onun söylediği şey yani hacklenme şeyi sanırım şeydi, altcoin mining'i de yapıyor aynı zamanda ama altcoin'den kastım bayağı shit'in shitty coin'ler de alakalı. Shitcoin wallet indiriyor. Yani, devam et. Hackleniyor devam. yani kısaca. Bütün şeyler alınıyor. Aynen çünkü o application aslında bir e, içinde bir ne, binemi bir virüs var yani hani datalarını çıkmaya çalışıyor. Ve adam da kendi private key'lerini falan masa üstünde not defterine falan kaydetmiş. Yani bir dosyayla mahvoluyor yani. Yani e, risk management'a gelmeden önce bile en az bu e, hesap güvenliği daha basic bir şey. Yani hakikaten evet, çok basit bahsedilmemesi gereken konular ama yani o two-factor authentication'ı yapmamak çok büyük bir Hakikaten diyorum ya yani motor kullanıyorsan kas takmamak gibi bir şey. E, yani kurye gibi o kas takmıyor kol, koluna takıyor ya onlar gibi gezmek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 e ee, bir saldırım Polonya istekten de aynı şifreyi Bitrex'e kullanıyorsunuz. Orada da e, hacklenme olasınız var. Tu factor tente için eğer aktif etmelisiniz. E, o Next para geldi. E, öyle. Eylem cüccü pazarlamasını yaptığın Next para ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Eylem cüccü oldu kim bilmiyorum da. E, şöyle bir şey. Muhtemelen bu insanlar az çok para kazanmışlar. ICO'lar dönüyor. Herkes paralar kazanıyor falan filan. E bari biz de kazanalım demişler. Biz de toplayalım. Madem veriyorlar, almak olmaz demişler muhtemelen. Yani byte diye kurursanız cevabı bulacaksınız. Çok da şey değil. Ee, şey mi? Daha demin de Gansay şey demişti. Ticket, gibi bir şey demişti yani. Yok, next para. Yeah, next Yok, Sağ olayım. Sağ olayım. Ada ve Nem'in BTC türünden yorum yapabilir misiniz? Adaya yapmaya gerek yok da, Neme bakmadım uzun süredir bir bakayım. Yerli olan shit şey olmayan proje var mı? Yerli olan proje var şu an. Ben hiçbir ben varsa da takip etmiyorum. İşte bu şeyi duyduk. E, tur koyunu duyduk. E, bu Next parayı duyduk. E, varsa başka atın, bakalım. Yani hatırlamıyorum şu an. Sanki iki tane, ya yani böyle hani açılacak açılacak şeyleri var. Bir e, noterimsi gibi bir şey vardı, Yanılmıyorsam hani e, yapar şeydi. Aktif olmadılar ama. Deniz. E, o gönderdiğin çarta yorum yapmaya gerek yok. Onlun bitsin bir e, dolara eşit olan koyunu. O yüzden Bitcoin'in tersi, chartının tam tersi şeklinde çalışıyor. Ya bir numarası yok yani. <gülüyor> Tetar gibi düşünebilirsin. Sabit <gülüyor> fiyat hmm. var mı? BTC var de... Bilmiyorum ya. Farklı ettiğim şey var. Tekrar bakın chartına şu. Yanılmıyorsam hafta her seferinde onu kontrol ediyorum. Haftalıkta bulutun içindeki olan bu muydu? Evet bulmuş. Ee, dediğim gibi. Hatırlıyorsanız geçen hafta atmıştım. Bunun normalde hedefi şurasıdır arkadaşlar. Yani bu bulut çaklarının haber bağımsız dediğim gibi düşünmeye çalışıyorum ben her zaman. Bu haftalık çarptı BTC'nin, Bitcoin'in H ee, to H deniyor bu e, içim oku m, teknik analizine. Yani bu bulutun içine girmiş bakın.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 atıyorum hani yemek sepeti olsun bir şey olsun falan filan. hani açılan da başka yerlere e bunları globalde oynayıp e, aynı isimle idare etmek yerine tamamen Türkiye'ye odaklamak niyeye odaklanırsınız? E, bir blockchain projesini tamamen Türk insanına özgü bir şeye döndürmek Dissentilize bir dünya kurmayı hedeflerken sentilize bir dünyaya sokmak bence be, çok karma karışık bir hale getirmek yani olmaması gereken bir <gülüyor> ee, Yani bence vizyonlu örneği eğer bu açıdan olursak.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 Bir eski abi birden birdenbüro yeniymiş gibi bir sebebi. Bayağı da eski haberdi. Tam o <gülüyor> Bitcoin'in hafif çıkışını yakaladığı gün çıktı galiba ya değil ne şey işte, o üst trend trendline'ı vurması gerekiyordu kafasını. Evet. Bunu, bunu söylediğimiz şey bu aslında genel olarak diyorum ya, hani, bir haberle hareket etmiyor. Yani o haber çıktı, İyi haber de var, kötü haber de var, o, o oraya geldi. İşte Akşah yukarı 11.000'e yaptığı hareketin olduğu yer orası. Evet. <gülüyor> e... Vibe yorumu alabilir miyiz? Of. Vibe çıkın var. Wipe nerede satılıyor? Binance mi? Eee evet. tamam evet. o başka bir şey herhalde ya. Farklı şeyler. Bu, gençler batacak bu çok güzel olmuş ya. Bir falling wedge içinde gözüküyor.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 breakout görmeniz gerekiyor. Breakout'tan sonra tekrar test edecek. Ama bu bahsettiğim volüme böyle büyük chartlarda yani hani 3 saatlik pardon saatlik 30 dakikalık çartlarda değil büyük günlük çartlarda görmeniz lazım. O zamanlar zaten piyasada bazı şeyler vibe'dan önce bile atıyorum harekete geçmiş oldu. Dolayısıyla o zamanlar alın yaparsanız güzel kar bırakır. Yani bunu da dediğim gibi kenara, kenarda tutun vibe'ı. Çartı bence güzel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 Bayağı yani oversold'un bayağı kralı var şu an şeyde bu arada. Yani diklerini zorluyor aslında ama. Yani küçükte bir divergence yapmaya çalışmış. Tam becerememiş gibi. Aynen. Çok hızlı düşmüş. Öyle söyleyeyim. Ya bir zıplama beklenebilir. Evet. Çok hızlı düşmüş. Bulldog'tan falan bayağı uzak. Bayağı da oversold olmuş. Bir, e, daha, yani bu kısa süreli şeyden bahsediyorum. Ee, günlükte henüz bir balon göstermiyor ama eee ilerlerse belki bir şey gösterebilir. Böyle yani. söyleyeyim 4 saatlikte daha öğüncüs var arkadaşlar bunda. Ee, yani bu bir zıplama yapar. Ee, aşağı yukarı buralarda herhalde bir durumlama yapar. Ee, ama yani ya yani bu hiçbir coin özel hiçbir coin'in herhangi bir özelliği yok. Yani böyle kötü delirmeyecek hiçbir tanesi. O yüzden ben de hiçbir için delirmiyorum yani. Ya Enkash'tan önce ada için neden yorum yapıyorsun? Çok beklentileri olunan bir coin. Ya çok beklentileriniz olabilir yani. Belki bir sene sonra önceki all time high'in daha da yukarısına çıkacak ama yani şu an için bir yorum yapmaya gerek yok.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 takip ettiğim bir şey değil. Bakın şarkına. Sanırım niye kolonikse var değil mi? bir yani işte Ya herhangi daha demek ki yorumum yani hiçbir fark yok hiçbirinin dediğim gibi ilk başta da hani belki olan olmayan duyan işte bahsettiğim şey vardı ya işte şimdi Bitcoin sadıveri yaparken böyle yan yan işte örnek veriyorum mesela nem onlardan bir tanesi stra onlardan bir tanesi bu bunların böyle bulut yani bakıyoruz işte hani nereden bir en azından bir yüzde on Çeşme yapıyor bir yüzde 20 işte Çeşme yapıyor mesela örneğin birikik, bir iki kovan bir ikiğin de kimisi yaptı. Ee, bu durumda bakmamız gereken bazı şeyler oluyor işte. Bu düşüşünü o işte e, kırabilmesi için bazı şeyler gerekiyor. bir örneği daha bir örneği bakıyoruz. Adem nemde dediğim gibi var mesela. Ee, i̇şte şeye bakalım. E, bu Anschlungen'a bakıyorum. E, aynı şey onda da var. O hemサポート da yapmaya çalışıyor, nemden biraz daha önde gidiyor. Şey çarpı olarak. Ee, ya ama bizim gibi, ya ben döndük arkadaş, emin olun. İlk başta söylediğim şey döneyim. Bir günde hiçbir şey yüz bin kat artmayacağın için yüzde 10 kaçırmışım, yüzde kaçırmışım, hatta ve hatta yüzde kaçırmışım hiç önemli değil. Bir bull marketten bahsediyorsak, çok emin olun çok güzel bir market olacak. Yani o geçen senenin Ocak, Mart, Nisan'ını yaşamak birisi olarak söylüyorum. Ee, Altcoin Park'sa emin olun. Herkesi zengin Ama paranızı şu an kaybediyor olmak bence mantıksız bir hareket. Ender yine şey, Ripple çarpı atmış da. Yani Ripple Ripple'ı onlarca kez söyledik. pozisyona düşeceğini ya ben tam olarak hatta nereye düşeceğini bile ya işte o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 her seferinde aynı şeydi. Ne derseniz deyin, bu böyle olacak dedi yani. Bir daha flik, sen de atmışsın. Ben tarih olarak daha önce düşündüm. ya. Evet evet. No, tarih oldu. Tarih 2'de var. E, e en iyisi bu. Aynen. En Aynen. Aynen. Ya, ya, ya belki bu sopor o kırmızı çizgiye kadar düşmeyecek ama düşecek yani. Tarih olarak da orada gördüğünüz gibi. Ocak bu kadar arkadaşlar. Çartın olduğu yere bakın. Daha deminsin attığın yani şu an attığın çarta bakın mesela. E ee, bu Bitaflek bunun daha güzelini de böyle e, çizmişti. Şimdi bunu böyle attığımda şuydu. Şimdi bunu böyle attığı zaman tabii haliyle o zamanlar böyle e, işte bir global şirketle anlaşıyor. Üstüne bir başka global şirket anlaşıyor. Üstüne Arapla anlaşıyor. Üstüne Avrupa'yla anlaşıyor. Alalım arkadaşlar kavga çıkaralım. Hadi hangimiz rekabetçi? Hangimiz daha çok rekabetçi? Böyle şeyler oluyordu. Dolayısıyla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 Bu şey, Carpe Noctum'un attığı çart var. Inverted Cup Handle. Ee, ya bu aynı yorumu mesela Peter Brandt de Head and Shoulders olarak yaptı. Değil mi? Aynı. Öyle aynı. yapmıştı. İkisinin aynı. aynı şey zaten. tabii tabi ikisinin de hedefi aynı şey ama yani e, Head and Shoulders olarak görmek daha güzel gibi. Çok bir Cup Handle değil gibi.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 Yani kullanmak tabii ki daha güzel, daha bütün datayı daha güzel göstermekte özellikle büyük çartlarla işte Bitcoin gibi. Yani zaten normal aritmatik çarta bakarsanız Bitcoin'e, atıyorum 2010'dan beri Bitstamp çartına bakarsanız çok anlamsız bir çart göreceksiniz. Ama şöyle yani böyle saatlikte ne bileyim 2 saatlikte 15 dakikalıkta falan yani ben işlemlerimi şeyde bitmexte normal aritmetik çarptan yapıyorum aritmetik çarptan yapıyorum ama bu arada o tepedeki o hani bir tane şeyimiz var ya e, line'ımız var ya logaritmikte 20 kdan gelen onu da tabi göz önünde bulundurarak pekan sen bu soruyu çok seviyorsun sen cevapları hangi soru ya en son, Akif'ten gelmiş. Abi aritmatik ve logaritmik arasındaki fark ne? Bir Bence tanesi, var. fonksiyonu ile hesaplıyorsunuz. Bir tanesi normal. Yani nasıl anlatayım? Yani 100 dolarlık bir değişmede birinde bir giderken diğerinde daha az gidiyor falan. Yani Nasıl anlatacağımı bilemedim yani bu normal fonksiyonun önüne alacaksınız matematik olarak hani hesaplamasını. Direkt anlamış olacaksınız. Bu bu atayım istiyorsanız bir de. ben, yani bir şeyim yok ama gördüğüm şey yok. Eee Neydi? Richter ölçümleri de logaritmik yapılıyor. Sağ olun. Oradaki fiyat farklılıkları da bu bahsettiğimiz işte hani daha demin bahsetti Bitcoin'in işte geçmiş chart'ını yani uzun chart'ına baktığınız zaman fiyat aralığı çok büyük olduğu için chart'ı sefer çizemeyecek hale geliyorsunuz. Logaritmik onun farklı deprem chart'ında da yani depremin şeyinde de e, yani deprem olmuyor, olmuyor, olmuyor. Atıyorum bir şiddetinde oluyor, iki şiddetinde oluyor falan filan. E, sonrası bunu chart haline getirmek istediğinizde hani logaritmik kullanması da gerekiyor. Hali o aradaki şeyleri de kısıyor. Yanlış biliyor olabilir ama e, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Onların şartında da öyle bir o, o şekilde. Ya şimdi kafanızda başka bir soru olabilir. Depremle bunun ne alakası var diye de. Bunu <gülüyor> biz her yerde analizler. Data olduğu sürece analiz yapabilirsiniz. En sevdiğim soru. Kripto rantçı. Kripto rantçı. <gülüyor> çartları bazen güzel olabilir de yani. Bunu bugün gördüm ve şimdi tekrar böyle. Randa soruyorlar arkadaşlar. Hangi şeyleri tutuyorsunuz ve... ...beş yıl yani satmamayı düşünüyorsunuz gibi. Neden diye. Herhangi bir şeyi herhangi bir zaman satabilirim diye. Bu açılışta söylediğim şeylerden bir tanesi gibi. Twitter'da hiç kimse hiçbir şey satmıyor gibi... E, ...gözüküyor. Aman Bearish Trend'de... Sat yeni dövüyorlar, ee, kavga ediyorlar insanlar birbirleriyle ama işte şöyle bir bakayım yine bu, bu şeyi görmüştüm. Biri buydu, bu, bunun öncesinde de şey tabi, ee, şunu da atayım bu arada. Yani bugün Wolf'un da vardı aynı şey, uzun dönem tuttuğunuz neler var diye, USD diyor yani. Şimdi aynen, şu şeyi de atacağım bir saniye, bu konuyu kapatmadan. Ee, Şöyle gösteriyorum. Bunu da bozmasak neşke. Neyse. Ee, bu da Fatih SK'nın biliyorsunuz Fatih Sekay. Bu da Fatih Sekan'ın e, interviyvinden. Çantanızda neler var sorusu Dolar. Daha önce söylediğim şey. Yani bu. E, ama işte hani bir şey yok. Hani bunları böyle sattım şu an. o oh, bitcoin'i tepede sattım ettiğim gibi bir şey. bu bahsettiğiniz anda döverler. Taşlarlar yani Twitter. Hayır. Kendileri de söylemiyor zaten. Söylemelerini de bekleyemersiniz. Satıyoruz falan demelerini. İnşaatta ETC kullanılmaktır. Yani işte hiç Bitcoin'lerin, hiç Ethereum klasiklerini satmıyor arkadaşlar. Herkes HODL yapıyor. Diye böyle şey söyleyeyim bari. Bir nevi piyasaya sistem olarak da söylemiş olayım. Emin olun hepsi sizden daha çok satıyor. Kârı ettiğiniz zaman satmak zorundasınız. Kar yapmak için e, yatırım yapıyorsunuz. Yatırımcı olsanız bile kar yaptığınızda satmanız lazım. Bunun başka bir açıklaması yok çünkü. Yani en tepeden satmaya çalışmak çok böyle en büyük e, yani dünyadaki en büyük yedi günahı sayımda bir tanesi bu tepeden satmaya çalışmak. Yapmayın. Yapma yani. Ya haikinaşı olayı biraz farklı. Ya evet biraz noise'u düşürüyor ama filtre edilmiş temiz bir grafikten ziyade trend belli eden bir indicator gibi düşünebilirsiniz onu aslında. Ya bir ıı, açıp okursanız çok net anlayacaksınız. Tavsiye ediyorum ama e, atıyorum chart'taki pattern'ları çizerken haikinaşı değil de normal candlestick kullanmanız gerekiyor. içime okuya gelmek için daha zamanımız var ee, sanırım Degan bir sonrakinde e, RSI Divergence anlatacak ben açıkçası düşünüyorum şey çok basit formasyonları da anlatalım ee, işte Rising Wedge, Falling Wedge, Head Shoulders'lar ee, bunları anlatırım ama bunları böyle sadece gösteriyorum okay, sesin kesildi abi geliyor mu şu an? iyi mi şu an? Hı. e tabi şimdi bu, bunları şey olarak da anlat Evet, bir immersif den şey olduğu var ama bunun başka şeylerine de bakmak gerekiyor dediğim gibi. Yani bunları da anlatacağımız bir video yapalım için. Ee, onun sonrasında da içim okuyor. Yani daha sonrasında geliriz yani. Ee, <gülüyor> basit olan şeyleri önce bir an. Tabii ki de ileride olanları daha teknik haliniz kendiniz çalışıyorsunuz. Daha ileride olanlar var. Ama yani en basit şeyler trend lineler. Trend lineleri çekelim. Onlarla, e, onlara bakabilir edelim.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 Ha evet Kıvanç, Kıvanç, Kıvanç diye bildirim, videoları vardı herhalde. Evet. Evet. O videoyu da hatta buradan paylaşabilirsiniz. Bak, isimlere bak. Ben şey attım şu an. Eee um, Josh, Josh'un videoları. Um, ya yeah, bu burada 7-8 tane oldu videomuz lazım. <gülüyor> evet, o açıldı bir anda da. ben ee, bu videoları izleyebilirsin. Ee, ya yani İngilizce kaynak zaten arkadaşlar yani yapmanız gereken en güzel yani hep söylüyorum bir Türkçe konuşuyoruz şu an. Yani, beni takip yani bizi takip yani, ta etmektense İngiliz şey yani hem yani, bir İngilizce daha da İngilizce değil yani olay global olan bir şey takip yani. etmek yani, lazım. çünkü birinin Türkçe çevirmesine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 yok yok, yok sizi beğenmedik, beğenmedik değil Hayır, takipçilerden beğenmedik. bahsetmiyoruz Takip, takipçilerle ilgili bir sıkıntı yok yani biz ilk yerlerimizde market çöküyoruz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 Göndereyim. Bu bu da paylaştım. Şimdi bu bulut üzerinden bir konuşayım tekrar. Bakın bu senaryo geliyor şu an mesela. Bu ya yoktur, bunların bull farkındayız. Ve, aynen bu ve bear senaryo ikisi bir yerde şeyde. Ee, şimdi bu aşağıda önce bir bearish kısmıyla alakalı konuşayım. Degan'ın da söylediği 2980 neresi onu da söyleyeyim. O çarka baktığınız zaman kırmızı okun gösterdiği yerin biraz daha altında hafif tombit bir yer var böyle. Yani o boğum boğumların olduğu yer yani hani alttan sayarsak 1, 2, 3. alan. Ya yani orası aşağı yukarı 2980'e denk geliyor. Şimdi bu oraya doğru tabi in, inecek diye bir şey yok. Buralar şu demek oluyor bu içim oku kılıflarda aşağı doğru geldiği zaman bile fiyat buralardı alıcı bulacak. Yani o alana ne kadar? Ee, şeyse. Kalınsa, tombikse dediğim şey o. Ee, orada daha fazla e, alıcı bulacaktır. Dolayısıyla aşağısına düşmesine izin vermeyecektir. Ee, aşağı yani bu nasıl diyeyim. Yeşil çizgi var yukarıdan çektiğim. O 20 binden gelen şey. Eğer bu çizgi aşağı doğru devam etmeye şey yaparsak. Şimdi bu haftalık çarptırı. Bu üstteki turuncu çizgi de şu. Normalde e, bir fiyat şeyinde bu içim kulaklığına baktığım zaman ben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 Bir paylaşalım bu etc ile ilgili de, de şu medya şeylerini de bir toplayıp paylaşıyorum aslında, de izledi, ben de ona aslında. <gülüyor> <gülüyor> ya bu olasılıklardan bahsediyoruz arkadaşlar Degan da söyledi bunu hani bu 1980'i bekliyorum dediği şey ben size bu Degan'ın söylediğini bir de bulut analizi dedim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 yani en son Ethereum Classic'i şildediler galiba ee, hani çok biraz geç şildediler aslında Onun daha huyu genelde tam tepedeyken şildiyor ee, şu an şildedikleri ya galiba 30 bin, yani 300 bin satışı falan mı galiba bir kanal vardı Ethereum Classic'de orayı kırdı arkadaşlar orayı kırdıktan sonra da o kanalı tekrar test etti ee, Ethereum Classic'da daha, biraz daha önceden soruluyordu ama şöyle göstereyim ııı ee, şu tren senaryolarını bir ara attığımız zaman bunu da üzerinden şey e, videosunu at, e, çektiğimiz zaman bunları üzerine anlatırız mesela attığım şeyde buna örnek yukarı doğru giden bir trend var kırmış o trendi tekrar test etmiş muhtemelen buradan şeyine devam eder ee, açıkçası ETC benim zaten 2 yıldır nefret ettiğim bir coin'de düşmesi beni muhtemelen yani ya şimdi bu yerler falan dediler ya hani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 Yani benim hiçbir çartımı görmüyorsunuz. Ben Telegram'da paylaşıyorum paylaşınca. Yani böyle insanlarla muhatap olmak istemiyorum. Ha, bu arada şey sormuşlar. E, bu Ichimoku Cloud'un normalinden ne farkı var? Şöyle. Daha uzun bir time frame'i ele alarak bir bulut oluşturuyor. Aslında bunu... Nasıl diyeyim?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 Telegram adresi verin, bir saniye. Biraz karışık bir yüzgü ama e, örnek olması açısından attım. ikisini de, yani iki love setting'ini de aktif ederek e, Aslında ne kadar benzer şey yaptığını e, Bu ikiye katlanmış hali yani yirmi altmış yüz yirmi otuz olan e, ikinci olan yani öndeki yeşil değil ar arkadaki yeşil görüldüm ona göre e, o çarptı dosyalar neredeyse benzer chart şeyde e, bulutları oluşturuyorlar <gülüyor> Yani, şey değil, e, bulut işte ne bileyim hani kısa beş dakika içinde anlatabileceğim bir şey değil. Zaten ya bizim sana bunu, bir şey değil yani, bu tabii bir de yani bunu böyle bir tek derse anlatmak ile yani birine sadece tek ders anlatmak Ölümün tabii bu sana evet, Bunu yani böyle şöyle söyleyeyim, bunu bir, bir yerden işte bu Türkçe kaynaktan video izleyeceksiniz. Şey Orada kafanızda bir şeyler var. Aynen. Oradan kafanızda bir şeyler kalacak. Sonra atıyorsun. Zaten oldu. Bunca şu şeyin e, videolarını izleyeceksin. Oradan kafanızda bir şeyler kalacak. Sonra bir şeyler deneyeceksin tekrar. Anlamaya çalışacaksın. Bu zamanla, zamanla, zamanla olsun. Yani böyle bir video izleyeyim ve işte trader trader olayım yok zaten. Ya yani bunun bize verimi bu tamamen alakalı bir şey. E, veya ve videolarını izleyin, sonrasında işte videolarını izleyin, bir şeyler okuyun. E, dediğim gibi gözlemleyin. Yani bu backtest denen şeyi yapıp Bulut'a göre ne, nasıl davranmış Bunları gözlemleyin ee, Biz de videosunu çekeriz Bu da faydası dokunur size Tek bir yani, şeyden öğrenemezsiniz yani Onun için vakit geçirmek gerekiyor ha, Bitcoin artıyormuş bu arada Açtık bir şey Soru var mı diye başka bir şeyler var mı? Ben bu arada tabii ne kadar artmış diye baktım da. 50 dolar artmış. Dakikalık çarptı aramın Ya şöyle en azından yapmaya çalıştığı bu Bare Flag gibi bir şey vardı. Onu kırdı. Ya bu iyi bir şey. Şimdi bu kırdığı Rising Vege'i test edebilirip te edip tekrar aşağı inebilir. Ya da yukarıdaki o e, log şeye kadar gidebilir belki. Dirence kadar. Keşfet A.S.U.S'u incelemedim ben. Yani Arsenal'a sponsorluk anlaşmaları var, evvaka güzel bir şey falan filan da. E Bedson da Messi ile şeyle reklam çekiyor yani. Ben mobilde onu alamıyorum. Çok zor bir şey yani. Normal laptop ekranı bile ufak. E analiz için yani TradingView'un kendi aplikasyonunu ben kullanıyorum da analiz yapmak için değil yani. Chart'a bakıyorum sadece. çok zor yani imkansıza yakın öyle desteklenen çizmek. Çizseniz bile yani tam doğru çizemezsiniz. Volüm de artı bir arkadaşlar fiyat. Yani volüm olması gerekmiyor. İnsanların yani böyle bir milyon insanın bir anda BTC yatına kaf için. E için bugün bir Ledger'ın şeyini gördüm ben ya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 Kapenandılar artık genel bir alerjim var Aynen Twitter'da ya çok saçma kapenandılar paylaşıyor. MDA grafiğine bir kere baktım da çok oldu bakalım.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 Başka toplumlarda başka özellikler var. Bizde biraz daha bu yaygın. Hani ben bakkal açtım, para kazandım. Degan geliyor, hemen benim yanıma bakkal açıyor. Sonra Bita Fleck de aynı şekilde bakkal açıyor. Ve aynı sokakta açıyoruz. Yani hani bu, şimdi borsalar kazandırıyor. açarak bir şeyler yapması lazım. Hani kendilerine şey yapıyor. Bu arka arkaya açılıyor şu an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 Türkiye'nin genel e, kripto borsasına yarattığı volüm ne kadardı? Yani, hani ben bakıyorum arada. Hadi falan güzel mi hacmi kötü değil. Yani, Türk borsalarının genel atıyorum. E, Türk insanı demiyorum da. Genel piyasaya oranla ne kadardır? Onu bilmiyorum da. Çok değildir zaten. Türkiye'nin de dünyadaki <gülüyor> şey oranla çok büyük bir yani şey yok. Gayri safi milli hasılası yok. Bitcoin'e bakarak söylüyorum şu an. İlk borsayı gördüğüm yerde orada fiyatı evet, var. Haribu Evet, haribu var. 0.11. Yüzde. Bütün Bitcoin fiyatısından bahsediyoruz. Bence güzel. Yani... Güzel ama çok ufak bir rakam. Güzel. Yani, yani Türkiye'ye oynuyorsan sadece güzel. Hı. Ya atıyorum OKEX, e, Bitcoin, Dolar şeyle yüzde %10 bütün yüzde %10'u OPEX üzerinde. Türkiye'deki büyük blok şey, bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani büyük tabiki ama çok büyük bir rakam değil. Şey, bu, bunları siz tabii yani e, atıyorum yani Paribu gibi ya da işte herhangi bir diğer BDT, Türk gibi bir şey bir şey gibi. Ee, daha önce söyledim mi? Bunların zaten globali oynatörler o zaman bölüm yaratabilirler ki yani hani bu Türk'ün gücüyle de bir alakası. Borsaların finansal şeyi olarak söylüyorum yani bu borsa olabilmesi için benim onu tercih etmem için orada bir dediğim gibi o kısmı kaçıranlar olduğunu bilmiyorum ama ya yani oradır bu olması lazım. Ben ama bir şeylerimi atabileceğim zaman bir Bitcoin almak istiyorsam 1500 dolar fazladan almam, almam de. Satarken de 1500 dolar aşağıdan satmam. Dolayısıyla bunun için orada bir volüm olması lazım. Orada bir order book olması lazım. Alan satanın daha çok olması lazım. E, bunun için de gidip 135'in sıradaki pariboyu seçmem örnekle. E, bunun için yüksek, işte atıyorum. Yani volümü yüksek olan yerleri. Onların da işte o yüzden öyle şeye oynaması lazım. Ya olmasın zaten. Onlara volüm mü gider? Gitmez var. Bazıları var. Birkaç yeni portalar da var da. Yani saksın uzak... Bitcoin'ini yeter. Yani olmadı yanına Ethereum eklesin, Litecoin eklesin. Hı hı. En kötü Ripple eklesin bir deneyin. Yani. Her an şey öyle. Hypelanıyor yani her şey sırayla. da var. Yani. kapanacak tabii ki az yani oranı az olmaz mı? Yani daha fazla olmasını bekler miz, bekleriz tabii ama bu yani Mercedes'ten çok çok uzak bir yerdeyiz aslında daha. ruşkanla ilk alıyoruz sen coin buna başlarsa tekrar değerlendirilir, Yani bu e, işte 20k'dan eee belki 6k'ya bir pip çekersiniz yukarıya doğru. En azından 2000 pip target'ınızı belirlersiniz yani. E, var mı şey ekleyeceğim? diyeceğim? Ben onlara da şey sormuyorum. Türk piyasalarının benim için güzel tarafı onu söyleyeyim. Yani burada herhangi bir şey yapıyorum e, yani. Sıxkoyu da kapattılar da sıxkoyu. Ama şey sabrın. Forex'ten falan da şey hani Sivis'te para çekiyorsunuz ya. E, bu en azından ben şey, herhangi bir Türk piyasasına gönderiyorum. En kolayı Coinim.com'dı bu arada benim için. Orada satıyorum. E, kötü bir piyasası da yok. Şey olarak, e, hani makasları da yüksek değil alım satımlarda, e, order booklar evet çok dolu değil ama yeterli. Dolayısıyla böyle bir atıyorum CXO ya da Kraken ya da herhangi bir şeyin üzerinden Swift parayı Türkiye'ye göndermekten e, bu yolla göndermek yani coin'i gönderip Türkiye'de onu öyle benim bankama parayı geçirmek daha güzel bir şey.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 yani hani ben bir herhangi bir ICO'ya yatırım yapmak istemiyorum. Zaten piyasanın hali şey, daha ICO'ların durumu ondan daha beter. Önce bir altların zaten bul sezonu olsun. Sonra karar verebiliriz ne kadar süreceğini. Bul sezonu her zaman kısa sürer ama yani bunu yani... Ber sezonundan çok daha kısa sürer. Ona iyi bir... diye düşün... bir gerçek var. Hani şunu söyleyeyim, market cap'i yukarı çıkış sürede çok daha kısalıyor bu sezonunda. Örnek veriyorum yani bir coin size işte böyle öyle anlatayım 100x kazandırıyorsa market gibi böyle hani shit coin olmuş. Hani işte hatırlıyorum coin market cap'i 8'in sıradaki bir coin de size 100 kat kazandırıyor ama onu çok kısa sürede yapıyor. Aynı kazancı yukarıdakilerle veriyor size. Yani... Coin şeyde ne diyeyim market capi yüksek olanlar da veriyor ama onları verir ki biraz daha zaman oluyor. Genel olarak bazen böyle bir sıralama oluyor aralarında. Kesin böyle işliyor diye demiyorum da işte önce para atıyorum bitcoin'e geliyor Bitcoin'dan büyük market capi olanlara atıyor sonrasında işte shitcoinlere geliyor. Onlar kısa sürede bitiriyor falan filan böyle bir şeyler oluyor.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 e, haberler çıkacak. Diyeceksiniz ki, ama bu haber çıktı. İşte, Citibank e, değil bu sefer, işte Barclays'in işte şeyiymiş... E, Barclays işte, ya da hadi şey olsun, Ziraat Bank... Arkadaşlar ya alalım. Bu, bu çıkacak. Yani böyle haberler çıkacak. Ondan sonra, ya tüh, sadece yarışmasına katılmışlar. Deyip, e, Digibyte düşecek. Üstüne logo yaptık diyecekler hafif çıkacak. Sonra tekrar düşecek falan. Yani hani... Olacak yani. Bunlar da olacak. En hızlı dijibar etmiş Sonra yok arkadaşlar değilmiş olacak. Tamam. Hacı Kemal market hacmi hacmin derken şeyden bahsediyorsun da Market cap'ten yani. Şeyden değil. Neydi onun adı? Yani günlük işlem hacminden bahsetmiyorsun değil mi?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 Yani takip edemiyorum şu an dediğini.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 Um, yaklaşık video yıl kadar böyle aşağıda 2005'inde devam et. Yani hani o e, vecik kırıyor olması bir, bir şeyle yapmıyor. Yani orayı kırdı tamam mı? Işte. Sesin gitti yine. E, o vecik kırıyor olması bir şey değiştirmiyor. Onu demeye çalışıyorum sadece. Yani çünkü bir şey Ya yani Oradan sonra bir bir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 Bravium atom mu olması yapıcaz hakkında şu şey gelsin de Eflatun o yapsın yorumunu ya. Yani şu an için bir analiz yapmayalım onu en azından bir şey fundamental analiz şeklinde anlatabilirim. Deniz o soruya cevap vermiştik ya.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 Ayhan'a dün bir tatlı yayın attığı video vardı, redditik video, ona o kısırım şu an. Vitali'yi de koymuşlar da komikti yani. keskin normal bir bull marketteysem yani Bitcoin'in çıkacağına inanışım varsa Bitcoin paritesine bakın ama Ethereum Classic aldım ben mesela bunu tetere aldım tetere sattım yani şu an için baktığım şey USD karşısındaki durumu.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 Ben bir lavaboya gidip geliyorum. İlerleyen zamanlarda öyle bir şey yapacağız. Ama şu an için değil. biz de kendimiz deniyoruz aslında bir, bir taktiklerde değil gibi. Eski, e, şu an, an ücretsiz ne yapıyoruz? Aslında onu daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizde e, ana gerçek mesleğimiz bu trader'lı değil ya da bir hedge fund'lı Biriki ee, bir şey atacağım. Şu Bitcoin çıkışıyla da alakalı. Örnek olması açısından ee, Google görseller kısa olarak şey şeyi kaldırmış. Ee, gösteri direkt aç özelliği kaldırmış. Böyle bir eksa iş çıkartıyor. Neyse şundan, screenshot olarak.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 bu bunun aksi olan durumlar da var tabii. Yani bunlar %100 her zaman gerçekleşen testler değil ama yani hani oran olarak yüksek. Bunları mesela e, şeylerde böyle e, backtest yapmak için inceliyorlar mesela. Örnek yüzde %80 doğru çıkıyor. Yani rising crash şey atıyorum formatı sallıyorlar. Söylüyorum o rakamı da bu arada. Hani bunların da zaten backtestleri yapılıyor. Ona göre bir bunların hiçbiri yüz çalışan şeyler değil.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 Tekrar kanalın içine girer, bu saat yukarı kırar. Ama yani bu, bu, bu da bahsettiğim %3-5 defa olan bir şey, %3 ya da 5 böyle olan bir şey. Dolayısıyla ıı, hazır, canlı bir şekilde de örnek vermiş oluyoruz şu anki fiyat hareketiyle alakalı. Ee, daha önceden de Degan Tan söylemişti. Bu bir düzeltme mi? Değil arkadaşlar. Ee, Barish kanalın içindeyiz. Birçok şey Barish, o Barish kanalın içinden çıkmamız lazım. Bu da 11.350 ile indi. Değil. Yani 11800 üzerine bir çıkmamız lazım. Oradan itibaren bir Head Shoulders kırılması. Başlık sanırım kaçırdığımız ee, Head Shoulders, Immersed head Shoulders doğru onun targeti olan 16.017 ile doğru çıkması lazım. Eğer Immersed Head gerçekleşirse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 Risk management yapmıyorsanız işte siz trader değilsiniz. işte şeyler, nooblar, işte plebsler bilmemler falan filan ne yazık yani, yani çok kişi var bunun bu tarz yapı. Dolayısıyla o nerede alıp nerede sattığını bilmiyoruz. Doğrusu söylemediğini bilmiyoruz. Her dipi alıyorlar, her tepeyi de satıyorlar. Yani hani şey yapmayın. Öyle çok iyi. iyi. davranmaya çalışan ve gerçekten yaptığını söyleyenler. örnek alalım. Bu liste aktifse hani tepeden hani dipten alıp tepeden satan adam var demiyorum iyi trader güzel şeyler paylaşıyor Her hafta yapıyoruz, atıyoruz. Oo, bayağı terapi süreyi işindeyiz zaten. Bana değil. Kripto sil onu oradan. <gülüyor> Ya. geldi degan geldi. Bu <gülüyor> geldi şu an. O yüzden En teknik analizi kendiniz yapamıyorsanız bile, paylaşılan teknik analizi okuyabilirseniz, yani ne demek istediğini anlayabilirseniz, o treye de girip girmeyeceğimizi anlayabilirsiniz. Şey ya galiba Twitter'de Bitcoin Exchange'ını sataştı adam. Bitcoin Exchange Bitcoin Exchange'de şimdi. Çünkü bu bize dediysen eğer yani bu adamlar Coinbase yani marka yani adıyla birlikte. Peter bu e, Twitter ergenleri tarafından e, Twitter'cılara böyle önüne atılmış bir yem. adamı saldırı saldırıp saldırıp duruyorlar haliyle. Çok tarif abi. Dün Inverse'den çok rahat açıklamış adam. Yani altında böyle etkilerine yani hala cevap veriyor. Yani ben büyük saygı duyuyorum adamlara yani. Ee... Ya, bak o adamın yerinde olsam ben duramam tamam mı? Aynen. yani. Kırm yıldır aynı işi yapıyorum. Geliyor. Üç ay önce eline bir bitcoin almış bir adam. Hesap soruyor. Hı hı. Yani çok gerçekten ayıp yani. hani Ben ben utanıyorum yani. Hani o adamın altına e, görüyorum ve ne kadar sabırlı olduğunu ekstra saygı duyuyorum yani. Onun sabrı işte borsa falan öğretmiş. Evet. O oradan. Yok yok. Ay, yani yok. Yanlış anlamadım şeyi söyledim. Açıklıyorum açıklığımı. E, Schmidtcoin. E, bu bu arada Carpenoctum'u atıyoruz ya. Carpenoctum'u bull bakıyor PS'ye. En son market revimin. Ama e, ona bakabilirsiniz. Büyük ihtimal bull senaryo çıkmıştır. Schmidtcoin'de genel olarak şu an... ...bearish bir senaryoda gizlam ediyor. Ee, ama hani bu bunları böyle şey olarak söylemiyorum yani. Hani Bir süper karakter, e, öbür süper karakter bunlar birbirleriyle yarışıyorlar gibi bir durum Herkes kendi fikrini söylüyor. Biz nasıl burada fikrimizi açıklıyorsam. Onlar da kendi fikirlerini söylüyor. Ee, bir dönem sataşmaları oldu ama en azından daha... Ee, Wolf'u biliyorsunuz zaten. Wolf'un yeni hesabı.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 Hani 5000 falan oldu. Medical cannabis normal para ile alınmıyor mu? Yasal değil mi? Neyse öyle almışlar ya ya da medical reçete vermeler demek ki. Özel ders vermeyi düşünüyor musun? Bir taktik. Ya işte herkesin beklediği hedansoldarslardan bir tanesi o yani göreceğiz Ya ona göre pozisyon alacağız. Merhabalar merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk abi.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 bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. O XP'de en çok dikkat çarpan şey bir advisor'ın Roger Ver olması. İkincisi Nike efendime söyleyeyim IBM boş. Yani bin tane firmayla ama hani ciddi anlamda büyük firmalarla çalışıyorlar. Halbuki yani oraya partner yazdıkları şeyler aslında partnerları değilmiş yani client özür dilerim. Bunlar bir tane LSL diye bir firmayla çalışıyorlarmış. Yanlış hatırlamıyorsam ismini.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 Internet of Things'i kullanıyor olması falan. Gayet evet, güzel şeyler bunlar. Hani ilk baktığımda şu an hızlıca bir göz şey yaparak bunları söylüyorum. Hani oturup detay bir incelemesini yaparım o zaman hani isterseniz. Yaparım bu sohbet kanalına pazartesi günü, salı günü şey yazmış olurum. Pinlerimde postu. İsterseniz gidip bakabilirsiniz. Tatar. Tatar sırta baktınız mı nasıl duruyor demişti. Mandalbroto hocam çok güzel bir tane trendline çekmişti. Onu isterseniz hani atmadıysanız bahsetmediyseniz atın. Benim halihazırda hazırda bahsetti. Tamam abi. Yani böyle şey bakayım beyler. Ee, en keşe bakayım. İncelemenizi sohbet değil de coin inceme tarzı bir. Aslında şey var ya e, executioner. Sol taraftan bakarsan fundamental ya yani eğer bilgisayardaysan fundamental kısmı var fundamental'a tıklarsan orada bak yaklaşık bir 10, 10 geçmesi lazım. 10 da olabilir. Bilmiyorum saymadım. Ee, bir sürü şey var. Coin incelemesi var. Bunun coin incelemesi dışında e, teknolojiler de var. E, SegWit'tir, Schnorr algoritmisidir, eee Daikodur. E, efendime söyleyeyim. E, bu tip Mumble Wimble'dır. Bunları inceleyebilirsiniz.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 Yeni teknolojiler neyin tekrar edilebilir Bitcoin'e bunları açıklamayı tercih ediyorum. Birazcık daha hani taktiksel ilerliyoruz. E, zamanı gelince de güzel güzel şeyler açıklayacağız ya, yani güzel coin'ler tanıtacağız. E, rica ederim. White okumaya var mı Bitcoin'in? Bir merak ediyorum gerçekten. Abi, acaba? kimseyi yargılamak istemiyorum. Kimseye şey yapmak istemiyorum. E, ya, laf hayır, etmek istemiyorum de, hayır. De, hani, bu piyasada en azından burada olan kaç kişi okudu acaba Ya merak ettiğimi nasıl ha işte aynen okumamış olduğunu ben çok düşünüyorum ya hani piyasadayım deyip e, efendime söyleyeyim altcoin sinyalleri veren bitcoin sinyalleri verenlerin çoğunun da okumadığını biliyorum ya biliyorum yani işleri o değil zaten onların yani onların işi para kazanmak da ama yani okuyun de çok güzel ya white Abi ne bileyim hani para kazanmak. Yani sokakta yani bunu şey olarak söylemiyorum. Muhalefet olsun diye söylemiyorum da. Yani ne bileyim sokakta adamın tekki sana bir şey söylüyor. O zaman ona gözün kapalı para yatırır mısın? Yani şu olacak, bimlenme olacak. Hani hafiften hype yapmış bir şey. Ben yatırmam. Neymiş lan derim Eve gider bir araştırma mı yaparım? Ha güzel dersem yatırırım. Bence insanların da bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. En azından Bitcoin için.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 Yok ki kim bilmiyorum. Yani konuşursa, hocamız gelirse bir belki. Bir şey çıktı gelir iki dakika sonra. Ha öyle. Mi? Bekliyoruz. Geçen ya geçen yayında gelmiştim Mandar Brut hoca. Ee, uzun zamandır yani üç hafta falan yayınlara katılamadı kendi işlerinden dolayı. O nasıl konuştu? Herkes kripto yüzden mi konuşuyor? Sen kripto yüzden falan. Herkes bayağı böyle bir flood şeklinde aşağı aktı yani. Ay güzel ben de merak ettim şimdi. Nasılm geliyor bu sesim? İnsan fark etmiyor. Yansıtıyor ama benzemiyor. Ben de andırma şey yaptım da biz çok konuştuğumuzdan herhalde benzetemedik. Ya da şey olabilir. Ya uzun an. zaman önce senin sesini duymuşlarsa hani belki gelince böyle a bu mu acaba demiş olabilirler. Olabilir. Ben şey o bir arkadaşlar benim taklizimi yaptı da beraber orada insan garip oluyor.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 Bence hani verimli olabilir. Ee, yani böyle birazcık verimli olmayacağını düşündüğünüz yerlerde bir yanda İngilizce, Türkçe sözlük açıp bakabilirsiniz. Bir de yani tabii ki Türkçe kaynamaması çok güzel ama İngilizce ya bilmiyorum tabii biraz ütopik gelebilir ama arkadaşlar İngilizce yani. Hani öğrenmeye çalışın gerçekten çok büyük rahatlık sağlar yani ufak ufak şeyler bilsek. Yani şey herhalde.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 daha kolay ol, olacaktır. Dolayısıyla yani aslında sadece böyle hani hangisinden 5x kazanırım değil de ee, yani hani bakın hakikaten e, ne, işte geçen hafta söylediğim şeyi yani yani e, niye girdiniz, e, ne zaman daha çok para yatırmışsınız, ne zaman çık ah keşke çıksaydım dediğiniz e, teknik analizin dışında olan şeyler bunlar da e, bir psikoloji Gerçekten çok önemli bir şey yani. Ee, yani örnek veriyorum, bu dikine giden grafiklerde örnek şey olsun, hakikaten korkmanız lazım. Yani hani burada bir şey oluyor, benim çıkış aramam lazım. Ee, yayının başında... piyasa buluşken, piyasa fiyatlar yukarı doğru çıkıyorken bizim bir çıkış yeri aramamız lazım. düşerken de giriş yeri hani bunları nerede, nerede, orada bu yazıldı, burada bu yazıldı işte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 ...şey muhabbeti yaptık da ses benzerliğe hani geçen hafta kripto wisdom mı kripto wisdom mı falan demişlerdi abi sana. <gülüyor> Onun muhabbetini yaptık da arkadaş gelince daha konuştu birazdan da konuşsun. Hani biraz andırıyor dedik. Başkaları benzetmişler. Ben, ben daha demin cevap vermiştim şey yazmıştım da wisdom geldi sesimizi benzetiyorlar diye fark ettim. Benim mikrofon kapalıymış zaten de. O kısımlarda aslında şey yapmıştım. Tamam wisdom da şey mi yaptı acaba müdürüm? Ben mi konuşurum acaba falan diye. Evet, şey olmuştur. Evet, Şizofrendik var bende, kendim konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benziyor abi sesler. <gülüyor> Semir Amist... Geçen e, bir kaynak bulmuştuk bu kripto kredle danı diye birinin bir tartışmasında cybercinsel alakalı. Ya muhtemelen o kitabın 108. sayfasında falan e, işte arsaylara geçilmiş baya baştan sona hani çok basit bir yerden anlatmaya başlamıştır bence o kitabı ben atayım isterseniz ama bilmiyorum daha önce okumadım kitabı e, şimdi atacağım biraz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 çok büyük sıkıntılar çıkıyor gibisinden bir açıklama yapmışlardı. Ve çok da haklılar. Şu an benim diyeceğim Bitcoin'in bir ödeme aracı olarak kullanılması zor. Ama bak en büyük sebebi diyorsun. Alttaki sebepleri düşün abi. Alttaki sebepleri düşün. Adam 40 dolara oyun aldım diye seviniyorken atıyorum 2013'te, 2012'de e şimdi adam 20.000 bin doları şey olacaktı. E hani bu adam mesela dolar ne oldu? O zaman 2012'de 2 liraydı TL bazında 2.2 şimdi 3.8. Yani hani bir bu kadar artmışken diğeri yani dünyalar attı. Onu demek istiyorum. Manipüle edilebiliyor. Şu anki aşamada bu. O sebeple şu piyasada ben herhangi bir büyük firmanın ödeme aracı olarak Bitcoin'e bağlı Bitcoin Payro olan Bitcoin bir coinle ödeme yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar. O Bitcoin, ya Amazon'la ilgili bir, bir şey üçüncü mü mi? ya? bence bu şeyle ilgili Amerika'da olmasıyla çok ilgili bir durum Amazon'un. Eğer Amerika'da olmasaydı yani Amerika'nın çünkü vergi evazyonu yolu kanunları bitiş yani çok sıkı.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 Yani i̇nsanlar artık Tether'dan daha güvenli, Bitcoin'den daha güvenli birkaç işlemanı olur. Bu alt nereye en çok yarar diye düşünüyorum uzun vadede. Ama tabii ben de düşünmüyorum Amazon'un bunu yapacağını. Çünkü zaten yani dünyanın en büyük şirketi olmuş. Adamın böyle bir şeye gireceğini düşünmüyorum kumara. bunu anca e, onunla yarışmaya çalışan firmalar yapabilir diye düşünüyorum. Baltic Airlines mesela e, hava yolu şirketi ve Bitcoin'i ödeme kabul ediyor. Ki onların satışlarında da yaradı bu.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 Yani örnek hani Bitcoin'e bir yatırım yaptın hani ana parandan başka bir paranı oraya yayınırdın. Onu bir şey alıp harcıyorsun, evet. Yani orada bahsettiğin e, şeye giriyorsun aslında. E, hani işte iki, iki, yarı yarıya düşebilir iki katına da çıkabilir. O kısma geleceğim ama onun dışında şöyle bir şey var. Sen o sırada örnek görüyorum. Deki beş bin bir şey alacaksın. Beş bin bir Bitcoin alıp onu göndermek var. Oradaki şeyler zaten bambaşka. deniz azından Fee şeyleri düzeltmeleri de daha bir normal hale geliyor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 Abi, bahsettiğim kısım da oydu işte, volatilitesi çok yüksek, ben bu ödeme aracı olarak şu aralar görmüyorum. Yani trende yönelik bir, e, nasıl diyeyim, yol çizebilirim, kendi içimde zaten hani hep se söylemem sebebi de o. Kendi, bana göre, benim görüşüm, bunu bahsetmemin sebebi, e, herkesin stratejisi farklıdır. Yani hiç bitcoinden çıkmayabilir da kişiler, e, dolara da dönebilir.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 Ben de yeniden giriş için yer bakıyorum Bitcoin'a e da. Ya giriş derken çıkış yani shortlamak için. O güzel gibi buralar ya. Hocam 300K'ya mı gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Bak giderse likide olurum. da git gitmez. Stop loss mu koyayım da? Bir dolarlık aç abi. 1 mi? bir nokta beş tamam dört dolarlık açıyorum <gülüyor>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 şeyinden hangisiydi adamın adı unuttum da ben çok seviyorum o şey videoyu ee, teknik olarak herhangi bir para kaybetmediniz ee, bir videosu var onu da bir, birazdan bulunca atarım ee, evet 20 bin dolardan aldığınızda evet e, teknik olarak bir para kaybetmediniz aynı zamanda o dolar olarak da 40 bin dolara de, gittiğinde de bir para kazanmadınız dolayısıyla o risksiz bir şey ama forexte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 istirmeniz lazım yani margin trade gerçekten elinizdeki parayı kaybedebilirsiniz yani gerek yok hemen voleyi vurmaya çalışmayalım yani önce bir hakikaten yüzünü öğrenelim suda ondan sonra işte bir şeyler yapmaya çalışalım evet, video videoyu bir taflık atmış bu bu arkadaş işte Bitconnect'te şey yapıyordu sürekli şilliyordu ee, en son artık Bitconnect e, battıktan sonra şeyin e, takipçilerine attığı videolarından bir tanesi Bir de arabasından çekiyor. Ya. Ha, video izledim de bu çok kısa bir versiyon. Öncesinde aslında bir para kaybetmediniz diyor. Sonraki dediği cümlede bu.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 Ya işte kendilerine networkçü diyorlar ya böyle saçma bir tabiri daha yeni öğrendim ben. Utandım öğrendikten sonra da. <gülüyor> yani bu, bunlara kapılmamaya çalışın yani. <gülüyor> Biz utanıyoruz ya adamları yerine bir ediyorum. Onlar bizim kadar utanmıyorlar yani. İnan bana. Aynen. Saadet Zinciri. Pom Ponzi şeması denmesinin sebebi de hani bunun yaratıcısı Ponzi adamın adı. Çok güzel bir hikayesi var. Okuyabilirsiniz. Yani adam genius yani. <small> .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 Ya konuşmuyorum bu arada da. Ya kusura bakma şu noktamın Bitcoin güncellemesini izliyorum. Bir şeyler olursa araya girerim.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 Tanışamadık, kısmet olmadı. Ben yurt dışındayım. Ee, işte en son bir iki üç hafta önce Türkiye'ye gelmiştim. Ee, denk gelemedik. Ee, ama e, bir taflek işte açmıştı ilk kanalı. Bayağı önce. Ondan sonra hepimiz orada tanıştık ettik. Ee, baktık bayağı güzel. Hepimiz ilgileniyoruz. Attığımız şartları sevdik. Sonra birbirimizi sevdik. Öyle oldu. <gülüyor>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 koyların Master notları var hani büyük coin'leri ne bileyim dash, değiştir falan filan ee, onlara zaten hani girmeye artık para yetmez ee, ama hani bilmiyorum yani ufak tefek şi e, güzel Master notları çıkıyor Onda da yani benim bir iki arkadaşım yaptı paraları bayağı dibe gitti yani aynı zamanda e, size işte belli bir şey veriyorlar ya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 yani e, bilmiyorum ya. Master node'ta proof of work'lerde yok hani proof of stake'lerde var falan. E, o yüzden hani master node kullanırken biraz daha eee coin'in düşebileceğini öngör yani düşebileceğinin riskine de girinen yani çünkü yüklü miktarda bir şey istiyorlar sizden.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 bir de şey vardı hani demin konuştuk ya e, bitafin master node kurmak için saçma sapan coinlerin saçma sapan voltlarını indiriyorsunuz falan filan. Nicktrade Nicktrade miydi Evet, evet. Yani bunlardan kaçınmanız lazım ya. Yani. neyi indirdiğini, indirdiğinizi bilmeniz lazım. Hayat hakkındaki düşünce teknik olarak mı?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 IOTA'nın kriptosunu incelemek isteyenler Winternix diye bir signature var. Birazcık daha kriptolojiyle ilgili. Şuraya ismini yazıyorum. Bunu inceleyebilirler. Alt yapılarını. Yani ayot teknoloji arttıkça IOTA'ya olan bağımlılık da ileride paralel olarak artacak ve bu hizmetlerden yararlanmak isteyenler de gitgide artacak. Zorunda kalacak hatta belki de.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 Bunlar da Ayota'nın aslında benim için önemli olan keywordlerinden. Bu üç tane yazdığım şey. Bunlarla ilgili bilgileri olan kişiler gayet de yani ne yatırım yaptığını bilerek yatır, yatırım yaparsa güzel olur. Bir de hani Ayota'nın son zaman iki gündür falan bir güvensizlik halinde olduğunu falan duymuştum. Onları tam incelemedim açıkçası, yalan söylemeyeyim. Öyle bir haberler var, bolotlarında bir sıkıntılar olduğunu duydum.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 Çünkü kendilerine olan saygılarından ve karşı tarafı beklentileri boş çıkarmamak açısından. Bu sebeple bence güzel bir proje. Otonomuz, şu an en çok kullanılabilecek alanlardan biri otonomuz driving, yani auto driving sistemi üzerinde, şey sürücü pilot üzerinde kullanılacak bir sistem olarak görünüyor. Böyle yani. Aynen...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 Bu arada her hafta söylüyoruz ama yani siz de konuşabiliyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Yoo <gülüyor> Yo, şey İsmail, şöyle sol tarafta e, kısımları görüyorsun ya orada en aşağı git en aşağı haftalık sohbet arşivleri var zaten bir tane var 25 Şubat oradan bulabilirsin e, hafif böyle ileri sarı sarı giderse.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 söylem değil mi size? Hani ben ben bir, bir şey sorabilir miyim? O, oraya, o, yani şey böyle hani ufak yaratan, korku, endişe yaratan şeyleri e, buradaki bir dayanak ne? Binance'in niye bir skandala imza atacağını söyledi. O konuşmayı dinlemedim çünkü. Aynen hani bir sebebi ne? Yani hani, o zaman Polonex yarın kapanacak ne bileyim yani. Polonex'e alakalı bir yıldır sürekli bir şey var. Yani ee,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 Çatır çatır çalışıyor. Benim Bitrex'ten daha çok sevdiğim bir exchange tipi olanı. Ve bir de Binance'ini mesela şöyle düşünüyorum, ya olur mu olur. Ya da ben kendi ayaklarını sıkacağını bu tip şeyleri düşünmüyorum. Yani çalıntı işte Hechard, Turtfan gibi olaylar adı neyse de, hani adamlar kapattı şeylerini. Ben mesela Kraken ya hani adamlar bam diye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 Ee, işte centralize olan yerler. Bunların herhangi birisi herhangi bir şekilde hacklenir. Skandal herhangi birisinde olabilir. Ee, bu şey değil. Ee, yani coin'lerinizi uzun süre tutmak istiyorsanız zaten exchange'te tutalım klasik şeylerden birini yapalım. Abi zaten e, şey uçuk tahmin yapma bölümü varmış konuşmada onun üzerine anladım. söylemiş. Yani, ben de ne oluyor dedim yani. Anladım, anladım.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 Binance, Binance. Yani Binance, Binance, Binance isminin seçilmesi bile saçmalık bence Ben daha geçen bunu görünce bu grupta şey konuştum da Polonyx konu alayım. Ben de öyle bir şey yapayım. yani çok kötü gerçek. Böyle bir exchange açtım yani. Aynen. Fishing gibi yani. Altyazı <gülüyor> <gülüyor>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 Ben de biraz önce kapattım şortumu. Ee, küçük bir şort açtım tekrar o çıkıştan sonra. Biraz sonra biraz daha yüklenebilirim. Ya, buradan düşmesi gerekmiyor. Bu 11.100 desteğini niye kıramadı? Piyasanın acaba 1600 beklentisi var diye mi böyle terste bıraktı bunlar? O, o invenceden soldarı sonuna kadar şey olacak abi. Yani gerçekleşmese bile e, hep bir umudu taşıyacağız galiba o güne kadar yani hepsi işte bahsettiğim günde de 5'i ve 6.40 yarını ödüyorum. Bugünkü haftalık toplama. Evet. Şirketeden shoulder'sı bozduklar abi bütün o gider. Başka hiçbir şey kalmıyor geriye. Evet, evet. Acaba ne yapacak bu buradan kırar mı 1500 ya? Ben kasıyorum shortuma çık ama. Ya ben 11.800 o bir önceki wiki attığı yer. Ee, ayın 20'sinde Şubat'ın 20'sinde ee, yani oraya kadar hala O bir de 20 binden gelen o ana kadar zaten yaptığım şeyler hani al alıyorsam alıyordum satıyordum yaptıklarım o Ama hala ana trend içinde bekliyorum yani bu konfirmasyon dediğim noktalar orası aslında evet ben uzun süredir orayı bekliyordum artmasını istiyorum çünkü ben de ama ee, şey bilmem bu belki de uzun süredir bu biz düşme senaryosuna çok odaklanıyoruz ama acaba düşmeyecek mi bu ya 11800 falan kırıp geçecek mi düşünmeden edemiyorum yani mümkün yani şöyle söyleyeyim o günlükteki bir de e, bulutun erken kırmızı bulutun erken kapanmış olması Yukarı doğru kırması 5-6 gündür şey yapıyor, düşündürüyor. En azından kısa e, dönemli senaryo için, yani bu şey için, bu senaryo için daha olanak veriyor gibi. demin o için var. 200 milyon volüm var demişsin ya Binance'ta. E, neyin volümü? ya yani, yani zaten Binance dediğimiz shitcoin exchange yani hani Bitcoin USDT'nin çok fazla bir hacmi olmasını ben beklemem zaten. Şöyle günlük çartı bir atayım tekrar. Ee, Haftalık kendisi... da atalım abi ondan sonra ya? Haftalık da atsana bir. Aynen onda da yukarıda atmış için tekrar bir özet yapalım. Bir, birazdan da kapatalım e, herkes şeysin. E, şöyle bu günlükteki kapanış. Ya kendallistiklerle ilgili aslında ben de çok bir şeyi sevmiyorum. Hani yorum yapmayı. E, şu anki gün biraz böyle hammer e, kapanışına benziyor.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 Bunlar önemli. O bulutların normalde e, birbirine bu dönüştüğü noktalar en zayıf olan yerler trend değişimi yapılabil yani trend değişimi olabileceği yerler. Ee, Günlükteki senaryodaki şeyden bahsediyorum. Bu da e, inverse sedan shoulder'ı e, gerçekleşmesi için tek nokta gibi yani en güzel en uygun ama bu inverse sedan shoulder ilk, ilk açılışta konuştuğumuz şey Normalde sağ omuz yukarı doğru çıkarken volümle bunu doğrulamamız gerekir. O volüm yok. Bu daha çok o rising wedge'in yani yukarı yani bu rising wedge işte Degan'ın daha önce attığı chart hatırlarsanız. O e, yukarı doğru çıkarken volümü azalır ve rising wedge aşağı doğru kırılır. Ona benziyordu. Zaten kırdı bunu. E, ama dediğim gibi bence yani bir market maker olsam bunu bu o dibe kadar götürür.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 Uh... Ee, yukarı doğru çıkarsa ee, yukarı Strat, library coin ve e, e, litecoin'in hakkında şartlar atmıştım onları da görebilirsiniz eee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 Bunları konuşmuştuk. Biraz daha detaylı olarak. Ee, bir de stratın çartını tekrar atayım. Varsa arkadaşlar bu arada son soruları alalım. Yazabilirseniz yani aklınızda ufak tefek şeyler kalsa. Bu da Stratus'un strat, e, çartı. Ee, gördüğünüz gibi orada bir hafif aşağı doğru kırıyormuş gibi yapmış. Daha önceden de yaptığı gibi. Burada normalde bulut senaryosuna beklediğiniz şey. bulutun yani Yeşil bulutun altına geçtiğiniz zaman orası artık direnç oluyor. Bulutun altını bir test etmesi. Ee, dolayısıyla bir divergence da vardı bunun. Ee, en azından çıkış noktası olarak şey yapabilir. Bununla alakalı daha detaylı aslında bahsettiğim şeyleri bilmiyorum. Burada olanlar hatırlar.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 Bu tarz bir çok coin var, incelerseniz şey yapabiliyorsun. ya stratla ilgili yakında bir float...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 Bayağı yani onun şey için şu Sanırsam tamam geldik. Benlik bu kadar. Var mı ekleyebileceğiniz bir şeyler? APPC'ye değinme herhalde, değil mi? Değindiğinizi düşünmüyorum ben pek. Bakıyorum grafiğine. Yani yok herhalde.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 Yazıyor orada. Bakabilirsin. Evet. Degano söylediği gibi. Aynen. Chartın üzerinde de görebilirsiniz. Ee, sol üstte. Enhanced Ichimoku. Yirmi altmış, yirmi otuz, yirmi beş. katı. Otuz altı. Dokuz yirmi altı. Dokuz yirmi altı, elli iki, yirmi altı ama Yok günlük değil. Ya, günlük değil dakikalık da yani bir şey değil önemli değil, dakikalık aylık saat. Saatlikleri... İşte <gülüyor> bir tere geliyorsun. Onları daha bir son sonrakinde bahsedelim şey yapalım. Şey bu arada arkadaşlar. Ee... Mandelbrot hocanın yolladığı Bitcoin grafiklerini hani tekrar tekrar bakmak isterseniz diye pinned mesajlarda görebilirsiniz. İkisini pinledim. Kısa vadede olabilecek şeylere dair. Ha biri uzun vadede, biri kısa vadede olabilecek şeylere dair. Oradan bakabilirsiniz hani. Evet. Pinned mesaj aynen şu şey rap diye bir şey olan. Birinin sesimizi yansıyor ama zaten kapacağız. yatay lineler olabilir. destek direnç noktaları ve Fibonacci benim en çok kullandığım açıkçası Fibonacci retracement Kripto Kemal dışında Kripto Kemal hocamız güzel şeyler paylaşıyor hakikaten biz ara arada konuşuyoruz kendisi direkt içinde olduğu için güzel şeyler paylaşabiliyor bunun dışında da bizim takip ettiğimiz yani biz şu an açıkçası küçük hareketler için kendi şeyimizi takip ediyoruz <gülüyor> E, kendi profilimizde hani paylaştıklarımızı bizde üç ayça beş bir... mesela daha demin işte degan şey dedi ben short açtım dedi kapattım dedi hani mesela bunun gibi kendince de konuşup bunları uyguluyoruz e, şu an zaten altcoin'e girmek bence bir kumar e, işte bir stratejik olarak ethereum klasıya girdik hepimiz gerekli kârda alınca çıktık o yüzden hani e, bitcoin'in en yani herhangi bir sert hareketinde tepeye veya aşağı Altcoin'ler bir tık daha eriyecek arkadaşlar. Yani bir, bir, biraz daha aşağı sarkacak Bu böyledir. En üst şey değil. E, tam bence rayına oturmadılar. Hala düş, düşme trendinde var. Düştükten sonra hep birlikte zaten 5x, 10x. Umarım hani bunları konuşacağız alt parti başlarsa eğer. Ya o, açıp kapattıklarımızı paylaşmıyoruz. Niye paylaşmıyoruz? Margin Trading birincisi. İkincisi hani e, zaten hani BTC güncelleme adı altında... E, gayet güzel e, işte bir tafla koyacağımız şeyler paylaşıyor, şartlar e, paylaşıyor. E, biz onların altına çok cevap vermiyoruz. Ha. Yani şimdi bizim o şeylerimiz mesela, o açıp kapattıklarınızı şey falan, bunlar hani birazcık aslında şey oluyor arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Özel hizmet gibi oluyor hani Kaan arkadaşımıza buradan iletmiş olayım. Biraz özel hizmet gibi oluyor. O da bizim kendi bir aslında içimizde bir VIP paylaşımlarımız var. Yani birkaç kişi var. Bizim güvendiğimiz, onların bize güvendiği. Onlara daha erken yani daha erken demeyeyim de daha saatlik gibisinden daha böyle kısa vadede Paylaşım yapıyoruz mesela Twitter'da bir günde bir paylaşma yapıyoruz. Sık güncelleme yapıyoruz şuradan geri buradan çıkın diye. Nitekim ee, bizi dinleyen arkadaşlarımızdan bazıları gerçekten şu aptal dalgalanmalarda, şu kötü senaryoların çizildiği yerlerde tertemiz para kazandı. Hani övünsünler, övünmek için demiyorum ama hani aslında birazcık da tecrübeyle şeyle sabit olan bir şey bu. Yani hani hepsini sürekli şey yapmıyoruz. Ee, yani bir, bir oluşumumuz var. Ee, kısacası arkadaşlar hani henüz küçük bir oluşum. Bir deneme amaçlı ee, VIP grup gibi. Onları da şey yapıyoruz. Ee, yönetiyoruz. Ya Ömer hatırlar mısın bilmiyorum da. Ee, %70'ti bir ara Bitcoin'in grafiği şey e, Dominance şey. Ondan sonra o Dominance kısmı yavaş yavaş %35'lere kadar eritti. O erime sırasında altlar coştu hatırlarsan. Yani bu, bu gibi bir hani aslında bir real şey kurabilirsin. Bir ilişki kurabilirsin. E, bu ilişkiden yola çıkabilirsin. Bitcoin'in e, bence dominansının çok düşük olması Alt koinler açısından, partinin başlaması açısından olumsuz bir etken. Ee, mutlu olduk, özgür hani kazanmanıza Se sevindik yani. Ee, İyiyiz. Yani domen sattıkça parti başlar demiyorum. Dominansın artması gerekiyor partinin başlaması için. E, dominance belli bir seviyeye geldikten sonra kendini sabitledikten sonra o dominansın içindeki paranın altlara akıyor olması lazım ki altlar başlasın. Bunun içinde oluşacak zemin ya e, Bitcoin'in kendi içinde çok diplere inip yani işte konuştuğumuz gibi 2000'lere 3000'lere herkesin bir Bitcoin'i alıp para aktarması ona ondan sonra onları altlara dağıtmasıyla olur. Ya da Bitcoin'in kendi içinde şişip o şişmenin yavaştan altlara gitmesiyle olur. Bitcoin'in kendi içinde şişip piyasaya daha fazla paranın girmemesi de altların daha da dibe gideceğinin göstergesidir. Aynen. Ba ITV Bak, Bakkuç'un yazılı. Bir şey paylaşabilir miyim? Paylaş tabii ha. T TİM'e mi bakıyoruz? Haortim var. Hı hı. kişiden tanıdık görüyormuş <gülüyor> Abi çok iyi ya, çok iyi. Hayda ya. Çok iyi abi. ya Belki çok benziyor. Abi. Ne günahını alıyorsun? Yani olamaz mı? Yakışıklı bir grafik designer olamaz mı yani? Ya ya iki yapıyor. Ya da hayır iki şey yapıyor arada. aynen bu da bu da